Az bir hal. Hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen. Aslında adilanım. Siz gittikten sonra hiç gülmedik. Sevmedik adam gibi. Merhabalar e, radyo alandasınız Hasbihal programını dinlemeye başladığınız bile program yapımcınız ve sonucunuz ben Cüneyt Gülen Hepinize güzel bir e, haftanın sonuna e, başlangıç dileyerek bugünkü programımızı başlatalım e, Adı üzerinde bugün aslında yine Hasbihal gerçekleştireceğiz ve çok değerli bir üstadımız var Sevgili Hüsnü Arkan bugün konuğumuz Hoş geldiniz diyelim önce Hoş kendisine. bulduk merhabalar Merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim Şimdi e, İstanbul Eczacı Odası'nın radyosundayız. E, biz normalde eczacılar diye bakıyoruz aslında olaya. Hani daha çok eczacılarla berabersiniz evet. ya da beraberiz. Bizim dinleyicilerimiz genelde hani fiziksel rahatsızlıkları olan e, insanlara o rahatsızlıkları gidermek için ilaçlar veriyorlar. Ama e, siz yıllarca bizim ruhumuza ilaç oldunuz. <gülüyor> e, üstelik de e, yan etkiniz de yoktur. <gülüyor> Ee, hayat üzerine düşünmekten gayrı da hiçbir yan etki olmadı sizden yana. O olabilir belki işte alışkanlık falan yapar. <gülüyor> <gülüyor> Yok alışkanlık da yaptı. O, o güzel tarafıydı aslında. Ee, tabii tüm bu güzelliklerden ötürü önce bir teşekkür ederek başlayalım. Tüm dinleyicilerimiz adına tabii ki öncelikle kendim. Ben Teşekkür ederim. Ee... ...bunca yıldır çok keyifli işlere imza atıyorsunuz... ...ve hakikaten... E, ...güzel müzikler yaparak bizleri besliyorsunuz... E, ...sonra da herkesin merak ettiği... ...bir soruyla başlayacağız tabii... E, ...yıllarca... ...Ezgin'in günlüğünde dinledik... E, ...ama şu evet. o, geçtiğimiz Ağustos ayı itibariyle... ...bir ayrılık yaşadık... Evet. ...bu ayrılık neden oldu diye bir... <gülüyor> ...başlayalım... Evet, ...güzel soru... <gülüyor> e, ...genelde aslında hani sorulan sorulardan bir tanesidir... ...bu aralar ama hakikaten... E, Özellikle çok, o, o grubu dinleyenlerin kafasındaki soru işareti. Çok belki. fazla insan cesaret edemiyor bana sormaya asık soran. <gülüyor> <gülüyor> ben e, bilmiyorum bu kaçıncı programımız oldu artık. E, Hüsnü Bey'e bile diyemiyorum abi diye ben başlıyoruz biz samimiyetle. Ee, şimdi... Aslında insan hayatında bazı ufaklığı, büyüklü böyle değişiklikler yapmalı diye düşünüyorum ben. Hı hı. Çünkü iyi geliyor insana değişiklik. Ee, ben de işte Ağustos'ta böyle bir karar aldım ee, kendi çapımda. Yeni bir yol ee, işte yeni bir şeye gireyim dedim. Yola gireyim dedim. Ee, tek başıma çalışmak istedim ve e, gerçi insan tek başına kalamıyor tabii. Yine müzik söz konusu olunca bir ekiple çalışıyorsunuz. Destekli evet. şart. O öyle bir şey şart. Öyle bir şey gireyim dedim ee, ve iyi olacağını düşündüm bunun benim için. Böylece başlamış oldum. E şu anda hiçbir bağlantı yok artık değil mi? Bağlantım yok tabii arkadaşlarımla görüşüyorum. Onlar da çalışmalarını Hı -hı. sürdürüyorlar yani bir yandan. Yani destek da başka bir şey yapılmıyor. Evet kadarıyla. birlikte çalışmıyoruz yani. Peki aslında bu o, ayrılığın iyi bir tarafı var mı? Var. Solo diye bir tarafı var. Evet öyle yani ayrılıp da müziği bırakma gibi bir düşüncem olmadı. Ee, yalnızca kendi başıma sürdürmeye karar verdim. Ve işte yaklaşık Eylül'de girdik kayda. Solo'nun kaydına. Ee, Aralık ortası gibi de Aralık başı gibi de e, bitmiş oldu albüm. Böyle bir sonuç çıktı. Şimdi e, tabii solo çok güzel bir albüm. Sağ olun. Ve benim hemen e, bu albümü dinlediğimde e, kafamda kurguladığım bir şey oldu. Diyelim ki Hüsnü Arkan evet. İstiklal Caddesi'nde dolaşıyor. E, ve ...karşısına bir albüm çıkıyor. Böyle hoş tınılarla... ...İstiklal Caddesi'nde yankılanan bir albüm. Solo. Kimin söylediğini de bilmeden kulak veriyor bu albüme. Evet. Ee, ve durup köşe başında dinliyor. İçinden ne geçiyor albümü dinlerken üstün Arkan'ın? Öncelikle ilk soru bu. Evet. İkinci soru, birbirine bağlı <gülüyor> sorayım. <gülüyor> Ezgi'nin günlüğü e, yeni albümü çıkarmış mı diye düşünür Hüsnü Arkan. E, tamamen bağımsız, o grubu tanımayan biri olarak. Yoksa e, a, bu albüm kimin acaba mı der? E, hani... ...diğer grup albümlerinden solo ile farkı nedir, onu mu ayırt etmeye çalışır? E, e, karışık mı e, oldu diye. Yok yok, karışık olmadı, hiç karışık olmadı. E, i̇kinci sorudan başlayayım. Ben tabii insanlar, e, bilmeyen insanlar daha doğrusu ayrıldığım ve solo albüm yaptığım... ...albümün adının solo olduğunu bilmeyenler... E, ...doğal olarak Ezgin Gün'ün yeni albümü çıkmış olduğunu düşünebilirler. Yani bu Hı. normal bir şey gibi geliyor. Ee, ...ilk soruda da şimdi ben... ...kendi sesimi duyunca kesinlikle kaçarım oradan. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle bir şey... Din, ...böyle bir hanikap var genelde. Dinle, dinlemem, <gülüyor> tabii o hep konuştuğumuz şeydir. Yani şimdi kayıtta... Bir, ...herhalde 10 bin defa dinliyoruzdur. Her aşamasında çünkü işte... ...bir alet çalınıyor dinliyorsun... Ee, Kendin söylüyorsun bin kere dinliyorsun neresinde pürüz var neresinde sorun var diye. Evde dinliyorsunuz şeyleri bir takım şeyleri düzeltmek için notlar alıyorsunuz falan. Çok dinleyince insan biraz, biraz bıkıyor dinlemekten. Ben de onda duysaydım kendimi hemen uzaklaşırdım. <gülüyor> dur, dur, dur. <gülüyor> Peki hakikaten yani diğer e, grupla yaptığınız diğer albümlerden e, farkı var mı? Çünkü ben dinlediğimde o hı hı. aslında bir fark var onu hissedebiliyorum ama hı hı. yani Hüsnü Arkan için ya da Hüsnü Arkan'ın dinleyicileri için böyle bir ayrım söz konusu olabilecek mi? Şimdi norm, e, normalde olabilir diye düşünüyorum ben çünkü bir, e, hakikaten bana da e, değişik gelen bir yanı var. Her şeyden önce... Ee, düzenlemelerde e, bir değişiklik var Bir genç bir arkadaşımız yaptı Bora Duran yaptı düzenlemelerini hı hı. Ee, Enstrümanları Çalanlar değişti ee, Yani hepsi değişti ee, Böyle olunca tabi e, Bir insan değişse bile O şeyin havası o ürünün havası şeydir, Değişmiş yani. oluyor Çünkü herkes farklı e, zenginliklerde Bir şeyler taşıyor alimleri. Şimdi Bu halinde de işte çalan 5-10 e, arkadaş Kendi zenginliklerini taşıdılar müzikal olarak farklı oldu iyi ya da kötü değil tabi bu farklılık bir renk farklılığı oldu bir sound farklılığı oldu böyle bir farklılığı var ama içerik açısından tabi çok fazla değişiklik bekleyenler biraz hayal kırıklığına uğrayacak çünkü ben yazıyorum sözleri sonuçta ve yine şiir çalışmalarım da var dört tane bu albümde çok fazla bir değişiklik yok o açıdan yani ben yazdığım için <gülüyor> sözlerim çok fazla bir değişiklik yok. Yani yine aslında Hüsnü Arkan e, tarzını bu albüm üzerinde de e, koruyoruz gibi görünüyor. Evet böyle bir şey var. Peki e, neden solo hani ilk albümün ismine baktığında evet bu bir ayrılıştan sonra ilk e, çıkarılan evet. albüm ve zannediyorum yalnız başına olduğunu ifade etmek üzere evet. böyle bir isim. Düşünmüş evet. gibi düşündüm galiba direkt Ama cevabı vardı. Evet, da evet. <gülüyor> cevabı da buydu zaten solo olduğunu vurgulamak için bir de ilk adım bu bundan sonra da çalışacağım ben müzik yapmaya devam edeceğim. Evet. Ee, i̇lk adım olduğu için solo diye bir giriş yaptım. Yani çok güzel. Peki e, az önce kendinize söylediğiniz yine e, hani şiir. E... Dört şairden şiir bestelemişsiniz evet. bu albüm için. Onu da gördük. E, bu albüm için hani yine bir şiir besteleri albümü demek mümkün olabilir mi? Çünkü kendi besteleriniz var, evet. Ama kendi bestelerinizin yanında kendi sözleriniz Hı -hı. de var, evet. Ama e, sizin genel bir yapınız var. Yani ne olursa olsun mutlaka e, yapılacak albümlerde ya da bestelenecek evet, bir şiir, şiir oluyor. Birkaç şiir bulundurmak lazım. her Aa, yerde, öyle. <gülüyor> her yerde diye düşünüyorum. E, bu halde Can Yücel'den bir şiir var. E, Nazım Hikmet'ten var, Orhan Veli'den var. Ümit Yaşar Oğuzcan'dan e, birer şiir var. E, şiirden tabii vazgeçemiyorum. Yani e, şiir okuyucusuyum ben. E, Türk şiiri de zengin bir şiir. O yüzden bunları daha önce de konuşmuştuk yıllardır. Ya, daha evet. önceki radyo programlarında da. E, şiir... Konuştuk Ş ama her yer değiş değişik dinleşmiş bir ses sahibi Şimdi... E, Okumayı sürdürünce yani bunlara ilgimi kaybetmediğim için şiiri hala şiir üstüne çalışıyorum ya yani bundan sonraki albümlerde de belki önümüzde işte bir proje var onu henüz dillendirmiyoruz ama işte o yalnızca şiirden oluşan bütün ve büyük bir tek şiirden oluşan bir şey yapacağız. Tek bir şiirden. Gibi şiir, görünüyor evet. ...direkt Nazım geldi benim aklıma... Evet, Sam <gülüyor> ...saman sarısı bir şey olacak... ...peki... E, ...şiir bestelemek zor değil mi? Yani ben e, şey düşünüyorum mesela... ...desturdan aklıma geliyor... ...kovalamayın beni yatağa hiç uykum yok diye... Evet. E, ...o şiiri... ...o müzikle bağdaştırmak, birleştirmek... ...hakikaten zor bir iş diye düşünüyorum... ...bilmiyorum o zaman... E, ...yani bu, onu mesela şey garip gelenler de var... ...o şiire öyle o biçimde... Müzik ...ben çok beğeniyorum hayır... Yazılması. ...onu şimdi konserlerimizde söylüyoruz Aha. aslında... E, Yeni konserlerde e, Kovalamayın Beni Yatağı Hı -hı. Hiç Yok Bu e, çalışmakla ilgili bir şey Yani o şiirin birkaç versiyonunu Yaptım ben hatırlıyorum en son hali o, Bir başka versiyonu üç dört defa yaparsanız olmaz bin defa yaparsa hiç olmaz atarsınız sonuçta yani çöpe atarsınız Hı -hı. bu çalışmakla ilgili bir şey olduğu yerde de olduğunu Hı -hı. fark ediyor zaten insan yani bu olmuş diye düşünüyor ama ben e, o işte Can Yücel'in o şiiriyle e, müziği çok bağdaştırdım benim çok hoşuma gitti Hı -hı. ki e, sizden almıştım o albümü piyasada bulamamıştım en son evet. sizden edindim e, ve diyen böyle canım sıkıldığı zamanlarda her defasında o takıp ...keyiflenmek için dinlediğim şarkılardan bir tanesidir. Eyvallah, sağ e, Can Baba dedi ki, radyo programlarımda da sık sık yer veriyorum. Evet, <gülüyor> Sizin için eski bir çalışma aslında o. Destur diye bir grup 2005 vardı. 2005'te çıktı, Hı -hı. yayınlandı o. Evet, Destur diye bir grubumuz vardı o zamanlar. Yani Şu an yok. De, böyle bir projeydi o. Hı -hı. E, tek albüm olarak kaldı aslında. E, sürdürülebilir bir projeydi ama tek albüm olarak kaldı. Zaten Hüsnü... E, ...arkanın bir de rock tarafını görmüş olduk biz orada. Soft rock'tı. E, ...benim hiç tahmin etmeyeceğim bir şeydi ama... ...onu da görmüş olduk, Rak müziğe de ilginiz... ...olduğunu buradan hmm, anlıyorsunuz. Rak müziği yani dinleyiciyim ben de hala... E, ...dinliyorum. Gerçi... Bence o aşamadan bir adım ileridesiniz gerçi, artık. Gerçek eski şeyleri dinliyorum ama... ...yetmişlerin <gülüyor> <gülüyor> rakını falan dinliyorum. Peki, e, şimdi... Programın açılışında aslında dinleyicilerimize ilk şarkı olarak dinlettik. Adile Naşit ile ilgili. Evet. Bunun üzerine birazdan konuşmayı istiyorum Hı -hı. ama bir eserle daha devam edelim. Tamam. Ee, şimdi sitenize de ben yayına girmeden önce şöyle bir baktım. Ee, albüm için içindeki şarkılar için bir anket oluşturmuşsunuz. Ee, Birsen Tezer'in seslendirdiği bir şarkı evet. var burada. O da albümde size eşlik Hoş etmiş. Hoş ee, Bu şarkı neden özellikle Birsen e, Tezer Hı -hı. seslendirdi? Önce onu bir dinleyelim. Tamam dinledim. <gülüyor> Ondan sonra üzerine konuşalım bunu. Tamam. Peki e, efendim Solo isimli albümüyle Hüsnü Arkan bugün konuğumuz Hasbihal'deysiniz ve bizim için e, oldukça keyifli e, geçiyor bu süreç. E, ve son albümü Solo'dan da e, şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. E, dinleyeceğimiz sıradaki şarkı Hoş Geldin. E, Bir Sen Tezer seslendirecek evet. çalışma e, Hüsnü Arkan'ın kendisine ait elbette. Doğru mu? Doğru evet, evet doğru. Söz müzik size ait. E, bu şarkının bir de e, şeyi var. Çalanlar da burada ayrı e, bizim kayıtlı arkadaşları. Sadece bu şarkı arkadaşla... için ayrı evet. çalanlar var. E, bir sentezer konuk oldu e, bu şarkıya. Bu albümü bu şarkıyla konuk oldu Hı -hı. daha doğrusu. E, düzenlemelerini e, Gürol baş yaptı bu şarkının. E, Bülent Ortaç gitarlarını çaldı. E, Göksun Çavdar da Klanetlerini çaldı ve e, böyle bir dayanışma gösterdiler. Evet. Hoş geldin de çıkmış oldu verici ortaya. Peki albümünde şu anda görünen o ki en sevilen çalışması oldu. Evet da. öyle görünüyor. Ee, bunun üzerine birazdan konuşacağız. Aslında tamam. merak ettiğim bazı sorular var. Ben söylemediğim için olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Peki hoş geldin dinliyoruz. Espe haldesiniz ee, Hüsnü Arkan konumuz ve az önce Hüsnü Arkan'ın e, solo isimli albümünden dinlettiğimiz hoş geldiniz bir şarkıyı dinlettiniz. Ee, Birsen Tezer bu şarkıda e, konuk müzisyen olarak yer alıyordu Hüsnü Arkan'a eşlik ediyordu. Aslında bize tam onun üzerine e, ...böyle kafamda olan bazı sorular vardı ama arada tatlı yerken o sorular gitti. <gülüyor> <gülüyor> ama önce Adnan Erşte dönelim. E, şimdi tamam. Ee, Adile Naşit benim kuşağım e, için ki ben sonunu yakaladım. Evet. Ee, benim kuşağım için hatta benden önceki birkaç kuşak içinde çok önemli bir isim. Çünkü e, Adile Naşit o hani bizim çocukluk arkadaşımızdı ve uykudan önce sözünü dinlediğimiz... ...hani hadi kuzucuklarım yatağa dediğinde tıpış tıpış yatağa gittiğimiz e, ve ismimizi söylesin diye dört gözle beklediğimiz... <gülüyor> Ee, tek kişiydi. Ben öldüğü zaman ağlamıştım. Çocuk haklı. Hmm. Ee, haberlerde duyar duymaz e, bir anda ne olduğumu anlamadan direkt lavaboya gidip hıçkıra hıçkıra kimse görmesin diye bir de orada ağlamıştım. Ee, şimdi ona yap, şarkı yapmak çok fazla insanın aklına gelmedi. Ee, bu şarkı yapma fikri nasıl oldu? Neden Adile teyze? Ee, şimdi... Adnan Aşti, ben yetişemedim, daha doğrusu büyüktüm o, o uykudan önce <gülüyor> programı yaparken. <gülüyor> i̇şte tam ben de sonunda böyle <gülüyor> büyümüştüm artık, o yüzden yetişemedim de. Ama tabii o dönemin e, önemli insanlarından biri bu gösteri sektöründe ya da sinema işte o sektörde önemli insanlarından bir. Yalnızca Adnan Aşti değil, bu Adnan burada seçilmiş bir figür aslında. İşte belirli e, bir ...bir dönemin insanların temsilden orada... ...şarkıda e, adı geçiyor... ...Kemal Sunal, e, Metin Akpınar... ...Zeki Alasya... E, ...Münür Özkul, birçok insan vardı böyle... ...Kadir Savun var... Evet. insan yani vardı... E, ...onların bir temsilcisi gibi... ...bir de bir olumlu bir figür gibi gelir bana hep... E, ...bu insanlar... E, ...çünkü işte... ...oynadıkları filmlerde, oyunlarda... E, ...hep acı çeken, yoksul ama bir yandan da mutlu hırsızlık yapmayan, çalmayan yani işte e, memurdur ama e, benim memurum iyidir şey, işini, işini bilir kısmında e, olmayan e, tabirine pek uyum göstermeyen e, yoksul ama şey bir yandan da e, onurlu işte şey yapmayan, hırsızlık yapmayan İnsanlar bir yandan acı çekerler, e, mutsuz olurlar ama e, hiçbir zaman sonunda neşelerini kaybetmezler. Hı hı. E, öyle bir figür gibi al, algıladım ben Adile'ni açtı O yüzden de yani bu e, bu figürler kolay da çıkmıyor aslında. Yani e, işte birkaç örnek var, her ülkede birkaç örnektir bunlar. Bizde fazlasıyla var bir de. Evet. E, ...Fransa'da işte Fernandez'den sonra... ...kim çıktığı ne var bilmiyorum da... ...ama çok fazla sayıda değil bunlar... ...Şarlı i̇şte Şabdin'den sonra... ...böyle bir figür eleştiri yapan da... ...bir figür çıkmadı mesela sinemada... ...çıkmış olsa da... ...onun kadar sivrilmedi... ...güç figürler bunlar... ...zor figürler yani çıkması zor figürler... ...o yüzden böyle bir... ...anma yapayım dedim... ...aslında... ...Adi Naşit'le beraber... Charlie Chaplin'dan e, Kemal Sunal'a kadar dünyada e, ya da Türkiye'de evet, emeği geçen yani, bütün e, o dönem insanlarını anmış Bunlar olmuş. hiç eleştirilerini esirgememiş insanlar. Ne bileyim bir deve kuşu kaberenin yaptığı işler evet. o dönemde 80'den sonra filan. Baya e, önemli işler. Geçenlerde yaptılar. izledim, çok güzeldi ya. Bu şu son dönem tartışılan e, siyasal e, politik olayları aslında 80'li evet. yıllarda tartışmışlardı. Evet, Ve o dönemde, o dönemde konuşulan her şey aslında bugün şu anda evet. yaşanan şeyler. Siyasi alanda çok bir şey değişmediği için Türkiye'de <gülüyor> en azından şey konusunda işte... <gülüyor> <gülüyor> ...bu e, siyasi ahlak konusunda çok fazla bir şey değişmediği için... ...yani kaçta yapılmış, hangi yılda yapılmış olursa olsun bugün de geçerli. Aynen oluyor. öyle, aynen öyle. Ben izlediğimde çok şaşırdım zaten. Sanki bugün görüp de e, böyle yazılmış evet. gibi algılayarak baktım olaya... ...ama sizin söylediğiniz daha doğru. E, yani bunun 80'i 90'ı yok. O dönemde, bu dönemde neredeyse aslında aynı şeyler konuşuluyordu. Evet. Bu dönem biraz daha fazla hayata geçirilmeye çalışılıyor evet. sadece. Hepsi bu belki de. <gülüyor> Peki ve bir Tezer... Ee, bir santezer az önce dinlediğimiz şarkıda size eşlik etti. Öncelikle evet. neden bir santezer? Ee, bir kadın şarkısı. Hı -hı. Ee, hoş geldin. Daha doğrusu düet e, yapılabilecek bir şarkıydı. Biz de düet yaptık. E, aramızda konuştuğumuzda e, kim söylesin bir sentezer de beni dinlediğim bir e, müzisyen. E, bir sentezer adı ortaya çıktı ve en olumsuzunun ne olacağını düşündük açıkçası ve en iyisi de o oldu. Şimdi albümün en sevilen şarkısı haline geldi. <gülüyor> Peki bu sizi rahatsız ediyor mu? Yok <gülüyor> Yo, beni rahatsız etmiyor ben yani yani hani bir senin söylediği şarkı şu an en sevilen şarkı nasıl olur gibi bir şey düşünmediniz <gülüyor> yok, mi hiç? Yok rahatsız. Kendi kendime avutuyorum. İyi şarkı demek ki filan. <gülüyor> <gülüyor> nasıl olsa ben yazdım. Ben, ben meseledim. Yazdım, evet. Peki. Ee, Tabi Bilsen ee, Tezer'i de ...öyle hani sadece bir sem tezer deyip geçmek doğru değil aslında. Ee, yine o da son dönem Bülent Ortaçgil e, çevresinde gördüğümüz aynı kulvarda yer alan Tabii. önemli bir ses. E, çok da güzel bir ses. Kendi ee, şarkıları da var, kendi şarkıları da Belki bu vesileyle şarkıları. aslında e, ona da bir hoş geldin demek lazım evet. içimize. <gülüyor> hakikaten o sıcacık sesiyle evet. içimize kadar işliyor o da. E, peki... Şarkı sözlerinden biraz bahsedelim. Hüsnü Arkan'ın şarkı sözleri hakikaten e, o bizim bildiğimiz e, klasik e, hay hay hoy hoy şarkılardan çok çok daha farklı. Aslında biraz insanın içine işlerken biraz o hani aşkı anlatırken öte taraftan da e, birazcık siyasete bulaşıyor, birazcık güncel yaşama bulaşıyor. Yani her yerden biraz biraz alıyor. Siz e, nasıl o kadar şarkı sözünü dökebiliyorsunuz kaleme kağıda? Valla o konuda e, net bir e, cevap vermek çok zor. E, şimdi Ama e, şimdi ge, genç, genç, <gülüyor> gençliğimi geçirdim falan desem yine olmayacak. Çünkü e, gençliğimize yazdığımız şeylerde de biz e, bunlardan bahsediyorduk. Yani böyleydi şarkı sözlerimiz. Biraz bu hayata bakış meselesi galiba. Bir de e, yetişme tarzıydı. Çünkü bizim dönemde e, yetişmiş çocuklardan, e, müzisyenlerden... ...hep bir şeyler anlatan adamlar çıktı... Ee, ...yani derdi olan insanlar çıktı... ...70'lerde çıkan... ...70'lerin sonunda 85'e kadar falan... E, ...çıkan gruplardan... ...müzisyenlerden... ...çoğu e, bir şeyler anlatır... Bir ...derdi vardır... ...alışkanlığımız da o ne bileyim... yani ...Timur Selçuk vardı 60'ların sonunda... ...işte Fikret Kızılok vardı... E, ...daha sonra Bülent Ortaçgil geldi... ...falan... Dinledik, ...dinlediğimiz adamlar biraz bunlar olduğu için... Biraz da öykünmecilik var tabi ama yaşadığımız hayat da bunu gerektiriyor gibiydi 70'lerde, 80'lerde. Ee, tabi bir parçada şiirle ilgilenince falan ya ben bunu yazarsam şimdi adamlara ayıp olur, adamlar neler demiş biçiminde bir düşünce olunca şimdi e, biraz öykünmenin faydaları var, şiire öykünmenin faydaları var yani. Peki, şimdi bu kadar e, tabii konuştuktan sonra şiirden de bahsedince bence bir şiir e, bestesiyle devam etmekte fayda Olur. var. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın e, bir şiiri, Önce Sen sonra sen. Bu yine sizin yorumunuzla. Başka bir, bir kimse evet. olmadan, <gülüyor> Sizin yorumunuzla. Bir sen söylemedi. Efendim? Bir bunu, bir şey söylemedi. <gülüyor> bunu, bir, bunu kimse söylemedi. Tek başınızdasınız. Peki e, Ümit Yaşar Oğuzcan şiir arkadaşlar. Şimdi müzik Hüsnü Arkan önce sen sonra sen dinleyeceğiz. Radyo Havan'dasınız. Asbel devam edecek. Bu arada ola ki e-mail ile ulaşmak isterseniz e, daha doğrusu sitemiz üzerinden mesaj kutumuzu kullanarak bize ulaşmak isterseniz radyo havan org adresimiz zaten biliyorsunuz. Akşam vakti denizlerde alır başını gider uzayan sular tabi tekne şimdi ben nasıl şimdi ben neredeyim şimdi ben Ve en uzun yalnızlıklar ortasında ucuz bir gece Ta içimde işleyen bir rüya var Önce sen, sonrasın. Abilerin adıt, ben bu denizi batıracağım. Ama belki. Dur bir şarkı söylesen ne sen önce Ocak tarihinde piyasaya çıkan bir albümdü bu solo adını taşıyor ve o albümden çok güzel bir şarkıyı aslında bir Ümit Yaşar Oğuzcan şehrini Hüsnü Arkan'ın bestesiyle sizinle buluşturduk önce sen sonra sen e, 2011'in ilk albümlerinden biri belki de ee, hani yetiştiği tarih bu diye mi öyle oldu yoksa yılbaşından sonra kalsın diye mi? Yok aslında 5 Ocak diye görünüyor da 14 Ocak'ta çıktı. <gülüyor> bilmiyorum Ben öyle şey, bana, her yerde öyle yazıyor. Her yerde öyle <gülüyor> yazıyor ama yetiştiremedik. Bir hafta gecikmeli çıktı. <gülüyor> ee, albüm. Ee, 2011'in evet ilk ilk albüm müdür belki de bilmiyorum da. Belki de, de. yani e, ama yani çok tesadüfi bir şey. Normalde Aralık sonunda çıkaracaktık biz bunu. <gülüyor> Yani özellikle hani o, bu tarihe yılbaşından sonra kalsın da 2011'in ilk şey zamanları yok. çıksın gibi bir şey olmadı. Peki nasıl gidiyor şu anda e, albümün satışları? İyi gidiyor. Mu? Ben memnun. E, yani satışları bilmiyorum tabii. E, Hı -hı. Sormuyorum. Artık takip etmiyorsunuz. Ne, ne durum zaten durum korsan durum araya de. girdikten sonra <gülüyor> benim satış, satış diye bir şey yok zaten de. Ama e, şimdi artık farklılaştı iyice işler. İşte internet, i̇nternet üzerinden. Zaten. ...satış evet. belirli sitelerden... ...TT.net işte, ve muadili... ...şeyler var... E, ...satış yapan internet Hı -hı. noktaları var... ...oralardan e, satın alınabiliyor... ...onun dışında internetten... E, ...istediğiniz zaman... ...şey yapıyorsunuz... ...dinleyebiliyorsunuz... ...tek tek şarkıları... E, ...yine dinleten sitelerden... Hı -hı. ...bunun dışında da... E, ...tavsiye etmem ama... ...indirebiliyorsunuz... ...bedava, <gülüyor> bedava olarak... <gülüyor> Tavsiye etmiyorsunuz ama ne yazık ki buna da karşı çıkılamıyor. Hakikaten karşı bir şey var. Ama karşı çıkacak bir şey de değil. Herkes öğrencilik yaptı bu memlekette. Hı hı. Yani, e, kaç parayla geçiniyor öğrenciler biliyoruz. Şimdi CD'yi ayıracak ona bir 10 lira ya da 12 lira verebilecek e, bir durum olmuyor genellikle gençlerin. Hı hı. E, bunda internetten indirmeleri bana e, çok fazla şey gelmiyor ama yine de... E, Öyle bir işte bir hırsızlığa giriyor, <gülüyor> <gülüyor> ufaktan bir hırsızlığa giriyor. Siz bağışlayıcı olduktan sonra evet. kız mı? <gülüyor> o kısmı Tanrı görmüyor. Yani <gülüyor> çok sert bakmıyorum ben bunu öyle. E... Yok, o... Küçük bir hırsızlık, ekmek çalmak gibi filan yani. <gülüyor> ama hakikaten hani o da aslında bir nevi gıda çünkü <gülüyor> başlarken de söyledim, ama bir yandan gıdası. da bunu tabi ticarete çevirenlerden bahsetmiyoruz. O, o Yok o ticarete şey. çevirenler hakikaten evet. ha, bu işin hırsızlığını evet, yapıyorlar. Onlar, Emek hırsızlığı yapıyorlar. Ama çok böyle basit hani e, ha, sizin deyiminiz hakikaten böyle 10 lira 12 lira veremeyecek durumda evet. olan e, bir öğrencinin bir gencinde bunu bu şekilde dinlemesi sizin normal, tarafınızdan diyorlar, normal yani. görünüyor. Ben şimdi tarafsız böyle <gülüyor> ...bir şey diyemedim. <gülüyor> o yüzden top sizde. Peki e, albümü baktığımda... 10 tane eser görüyorum. E, ama bu Hüsnü Arkan'ın... E, ...Dağarcında e, sadece bu on eser vardı. E, on, o yüzden bu on eserle... ...bu albüm çıktı değil. E, evde rafta bekleyen başka çalışmalar var büyük e, var ihtimalle. Var tabii. E, başka çalışmalar var. Onlar da sırası gelince... işte yüzde çıkacak çıkacak. Peki şeydir hani Hüsnü Arkan böyle sabah oturur işte ne çalıyor Hüsnü Arkan bir şey çaldığını görmedim ben. Genelde hep vokalde görüyorum. Bir şeyler din Yani işte çalışacak kadar gitar çalarım. Hı hı. Zaten işi artık evde çalışmadan her şey benim için şey, şeyden bilgisayardan müzik programlarıyla basit şeyler yapıp onları arkadaşların çalmasını gerçekleştirmek, sağlamak. sağlamak. Böyle bir çalışma yöntemim var. Gitarla hallediyorum, ut tıngırdatırım biraz işte, saz çalarım biraz. Hı hı. Her şeyden biraz var. Biraz biraz çalarım yani çalışacak kadar çalıyorum ama öyle bir sahnede çalacak kadar falan öyle bir niyetim yok. <gülüyor> Genelde çünkü hep ben sizi ayakta mikrofon mikrofonun başında gördüğüm için, vukalle evet. olarak gördüğüm için hiç enstrüman görmedim elinizde. Ama tabii... Yeni bir albüm çıkaracak kadar e, bir birikim olduğunu düşünüyorum. Yeni albüm diye bir şey var mı? Önünüzde böyle bir plan koydunuz mu? Yoksa bu, hele bu bir gitsin iki 3 e, sene. Tabii kendi kendime rakip olmak istemem şimdi. <gülüyor> Yok zaten daha çok erken ama bir <gülüyor> evet, takvim düşünüyor mu mesela? Tabii ki. E, yani ben çalışmaya işte herhalde bu yaza, yazın falan başlarım yine yeni albüm için. Evet. Ama ne olur sıraya hangisini alırım? Bir konsept albüm projesi var. Çünkü onu mu alırım yoksa yine böyle bir temassız bir albüm mü alırım? Onu e, zaman belirleyecek herhalde biraz da. Peki e, şimdi yine geçmişe döneceğiz aslında. Ezgi'nin günlüğüne döneceğiz. Oralarda e, türküler de söyledi. Özellikle Azeri türküler de söylendi. Evet. E, sizin döneminizden daha önceki bir süreç bu. Daha önce evet. E, Hüsnü Arkan'ın böyle bir niyeti olur mu? Yani sizin zaten e, genelde kendi besteleriniz var. E, bu bestelerle zaten albümler yapıyorsunuz. Ama hani farklı bir şeyler de e, denemek lazım zihniyetiyle gidilir mi? Bir gün türkü söyler misin Hüsnü Arkan ya da başka bir şey? Evde söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evde. <evet>. Biz duymuyoruz <gülüyor> e, İş yaparken çalışırken bir daha söylüyorum. E, yok öyle bir şey. Yani görünürde öyle bir şey yok. E, bir iki kaydım var öyle. Hiç, şey, TRT'de bir e, galiba Program, Türk müziği bir şey söylemiştim. Onun dışında da yok çok fazla. Klasik Türk müziği. Evet. Ben türkü derken ne çıktı? Evet, Saray müziği diye. <gülüyor> e, herhalde şeydi. Kimseye etmem şikayet. E, o da söyledim. çok güzel bir şarkıdır ama. E, onun dışında söylemedim. Yok, Şimdi ama... bir böyle mırıldansanız mı diye geldik. Benim şeyim... E, tabii bu tür sevdiğim şarkılar var. E, hem... Klasik Türk müziği hem de e, Türk halk müziğinden sevdiğim türküler şarkılar var. E, bunlardan böyle sevdiklerimden bir proje yapmayı hep düşünürüm ama kendime değil. E, bir e, Başkasına bir proje oluşturmayı bana hep aklımda duruyor ama ne zaman olur, olur mu? E, ha, söyleyecek şey siz değilsiniz. Ben, ben söylemem artık. <gülüyor> Peki e, yine albümden bir eserle devam edelim. Evet albümün birinci şarkısı Ayar e, A1 evet. e, olarak seçtiğiniz eser bu. E, ben dinlediğimde gerçekten çok hoşuma gitti. Beni e, en azından coşturdu böyle biraz daha e, evet, kendimi biraz iyi coşturu, hissettim. Meşhur bir şarkı. <gülüyor> Aynen öyle. Daha iyi hissettim bu şarkı dinledikten sonra kendimi. E, umarım dinleyicilerimiz de bizimle aynı düşünceyi paylaşırlar. Ayar dinleyeceğiz. E, Sözler ve müzik Hüsnü Arkan. İstanbul Uzaklarda Ne yapacağız İstanbul Bir güzellik yap gelme Gelip günahıma girme Biz buralardan kop İstanbul Burada sırtlan padişah olmuş Vicdansızlar bir günah olmuş Bir güzellik yap gelme Gelip günahıma girme, biz buralardan kopacağız İstanbul. Vay vay vay yasın gemenler. Vay vay vay vay yasın gemenler. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellenik. Vaktimiz geldi. Sizi de dik dillendik ayarsızlık biz ayar olduk vaktimiz biz idik, dillendik vaktimiz geldi biz sizi de dik dillendik biz vazgeçtik, kal cezistanbul'dan bu yok bu cezistanbul'dan Gözellik yapma, problem sordurma, biz bunu burada çözeceğiz İstanbul. Vay vay vay yansın gemiler.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 Teşekkür ederim Suat. Hiç habersiz direkt yayına girdik biz bu arada. Derin bir hok oh sesiyle. Peki e, ayar dinledik arkadaşlar. Aslında bu biraz da gitmek ve kalmak üzerine söylenmiş gibi geldi sözlerden. Ben pek böyle ezber edemem ama. E, şimdi şeyden e, şarkı sözlerine böyle bir kartonetten baktığımda görünen o. Gitmek ve kalmak üzerine söylenmiş bir şarkı. Gitmek kalmak ya da öyle mi gitsek mi kalsak mı <gülüyor> <gülüyor> meselesi kararsız bir durum ee, tabi büyük şehirlerin yaşama zorluğu var ee, şimdi işsizlik sorunu var trafik sorunu var. Ee, maddi sorun var, geçim derdi var. Ee, çocuklar, çocukları okutabilecek mi? Bu sorunlar var. Ya bir yeni insan bunlarla uğraşıyor. Aslında az önce konuştuğumuz konu. Bu. Evet. Yani herkesin böyle bir derdi var sonuçta. Ee, bütün bunlara nasıl ayar vereceğiz? Onu bilmiyorum. Yani biraz da onu sorgulamak için tamam. Şimdi İstanbul trafiği kötü kaçacağız ama nereye kaçacaksın? Ee, işte gittiğin yerde çocuklarını eğitebilecek misin? Yani. Birçok sorun var. Üstü. Para kazanabilecek misiniz? Ekmek İstanbul'da çünkü bir yanıyla. Ayrı bir devlet gibi burası. 15 milyonluk bir devlet yani. Aynen. Ee, böyle bir durum ee, ayar ama neşeli bir şarkı. Bütün bunları neşeyle e, anlatmaya çalışan bir şarkı. Ben çok beğendim. Çok güzel şarkı. Ee, bir bu albüm içerisindeki... E, hoş geldin sonraki hemen şarkı <gülüyor> diye. <gülüyor> hemen söylemiş olayım ben de. Şimdi e, tabi albümü baktığımızda... ...Ezgin'in günlüğünden uzak bir hava olduğu hemen görülüyor. Hani düzenlemelerden tutun, Hı. enstrümanları varana kadar. Aslında az önce sizinle konuştuğumuz konuydu tam da bu. Evet. E, şimdi müzik bu şekilde devam edecek mi artık? Çünkü e, insanların sizden beklentileri olacak büyük bir ihtimalle. Ama biz bu şarkıları böyle beklemiyorduk ki diyecekler. E, bir süre sonra Hüsnü Arkan'ın... ya bu da olmadı galiba deyip tekrar şeye dönme durumu var mı? Ya bu, bu tarz e, eski tarz bir müziği. Yok. Eski yani, tarz dedim de tabi Ezgi'nin gününün müziği. Söyleyemedim ama öyle işte siz anladınız. Anladım anladım. Şimdi e, bu da olmadı diye bir şey yok <gülüyor> Bu e, Bence, bence o, oldu. Ben memnun kaldığım bir e, albüm bu benim. Bence oldu. <gülüyor> e, olmuş bitmiş bir, albüm. bir de yapacak bir şey yok olmayınca. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çıkardık bastık yayından da satılıyor. Evet. Şimdi böyle bir sound devam eder mi etmez mi bu yine tabii şeyle ilgili ve yapacağımız işin konseptiyle ilgili hı -hı. bir şey yani bir işte türkü ya da türkümsü şarkılar albümü yapacak olursam bu soundta yapmam. Başka bir sound hı -hı, ararım hı -hı. o iş için. Ama normal bir albüm yapacak olursam yine normal dediğim yani şeysiz temasız ...Erteme'ye açık bir albüm yapacak olursam... ...yine bu şekilde olur tamam. herhalde... Hı hı. ...ama tabi biri gelir ki... ...çok iyi bir müzisyen girer albüme... ...havayı değiştirir... ...orada da başka bir sound'un bir parçası olur falan... ...başka bir sound çıkar ortaya... ...onu bugünden öyle çok kestiremiyorum... Bir de yapılacak işle elintili bütün bunlar tabi Bu albümde de aslında bunu biraz görüyoruz Çünkü Gürol Ağırbaş'ın düzenlemesini yaptığı şarkının çok farklı bir e, evet. soundu var Yani albümün içindeki diğer şarkılarla biraz daha e, ters orantılı Az önce dinlediğimiz e, şarkı, biraz da da şarkı biraz Şarkıdan kaynaklanıyor hı. ama e, Biraz da işte e, klasik Türk müziği şeydi, formatına yakın hı hı. bir şarkı Öyle bir de sonucu şarkı var saki. Bu bu ikisi biraz genel soundtan uzak soundtracklar. Yani Gürol'un Gürol yapmış olmasında tabii farklı <gülüyor> farklı açısından bir şey var ama genel olarak albümün içinde de bu iki şarkının bir ayrı duruşu, duruşu var var zaten. yani. Peki e, ne kadar vaktimiz var Suatçım? 10 dakika kadar. Peki. Ee, sakin de aslında dinletmek istiyorum o zaman. Ee, sizin için de bir sıkıntı Siz yoksa. Siz mi diyorsunuz? Benim için bir sıkıntı olmaz. Okay. Niye böyle bir soru soruyorsam ben de değil mi? sakin dinleyelim o zaman. Ee, ardından yavaş yavaş biz e, tası tarağı toplayıp gitmek üzere burada olacağız. Kadehinde sun bu defa Sakin çınlasın çın çın Bahçemizde sevinç Bir gümüş bincil düşsün pat Yeşil elma sutsun anam Onrası iyilik güzellik sakin Zaman bir yeşil dal gibi eğirdi üstümüze Sakin koparıp getir şu cennet meyvesini Gidip uyandır arkadaşlar gelsinler Yar açmasa da sonrası iyilik güzellik sakin. Gitti gidiyor bugün Bu duman bu martı kuşu Sakin bana mı kayyet ol Dol boşalırsam dol Bir kaya Sal denize, başucuma bir kesti koy Sonrası iyilik, güzellik, sakin Sonrası iyilik, güzellik, sakin Sonrası iyilik, güzellik, sakin Sonrası iyilik, güzellik, sakin Evet e, Saki'de güzel bir şarkı e, ben çok Teşekkür beğendim e, zannediyorum ilerleyen dönemlerde sıkça dinleyebileceğim bir şarkı olacak bu e, kendi adıma bu tarzı da seviyorum aslında hani e, bu tarz beni dinlendiren tarz ve büyük bir ihtimalle benim gibi düşünen çok fazla insan var yani doğal olarak hani belki de sizin dediğiniz gibi bir e, şey koymadan bir kota koymadan her türlü yorumu açık olabilecek bir albüm yapmak en iyisi de olabilir Evet, sonuçta bunlar işte yıl içinde, beş yıl içinde, on yıl içinde yaptığım şarkılar. Hı hı. Şimdi bir kısmını bir, bir yana koyup, işte bunlar farklı modda falan diye bir yana koyup... ...yalnızca diğerleriyle uğraşmak falan da mümkün aslına bakarsanız. Ama böyle yapmayı, böyle bu çalışma tarzı benim alışkanlığım bir de ezgin gününde de bu tarz bir çalışma hı hı. yöntemimiz vardı. Bu bana daha ön geliyor yani şey her derde deva <gülüyor> olmak gibi bir şey. <gülüyor> Aynen öyle aslında yani bir taraftan böyle hani o, o kaliteli müzik kaliteli müzik diye e, yana yakıla <gülüyor> e, dinleyebileceği müziği arayan insanlara hitap ederken öte taraftan da Alatürk'a keyifleri e, kendine ne bileyim hani ya da aşina olmuş Alat Alatürk'a keyifleri aşina olmuş insanları da geri çevirmiyorsunuz bu da çok güzel. O da var bir de şey değil yani iyi müzik yapılıyor varsa ortada iyi bir şarkı varsa yani her tarzda olabilir bu aslında iyi tarz kötü tarz diye bir şey yok sonuçta her tarzın içinde iyi var iyisi var kötüsü var. Bir biçimde iyisini yapmak lazım. Ben de e, yapmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ne kadar bence şey oluyor. oluyor. Bence oluyor. Bir radyocu gözüyle Eyvallah, e, kaç yıldır, on altı yıldır mikrofonda olan bir radyocu gözüyle bence e, gerçekten e, başarılı işlere imza atıyorsunuz. Önce şarkı mı geliyor, söz mü geliyor? O işler karışık. E, <gülüyor> Hangisi e, önce gelirse onu. <gülüyor> hep soruluyor. yani e, değişik çalışma yöntemleri İlhan var. İlham Perisi. Hepsini, hepsini <gülüyor> de kullanıyorsunuz. Yani İlham Perisi önce hangisini sunarsa... İlhan Perisi şu kağıt kalem olacak masada oturacaksınız o zaman geliyor İlhan Perisi. <gülüyor> Peki benim için çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Benim öyleydi çok teşekkür ee, ederim. Bu bilmiyorum kaçıncı programımız oldu sizinle evet, beraber oldu. yaptığımız. Her zaman aynı keyifle bu program e, kısmını ederim. sonlandırıyoruz. E, sevgili Hüsnü Hakan e, yeni albümünüzde e, başarılar diliyorum ben. E, solo gerçekten çok güzel bir albüm. Dinleyenlerimize de özellikle bunu e, söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Bence büyük bir keyifle dinleyecekleri. Sağ ve ee, kendileri dair mutlaka bir parça bir çimdik bir şey bulabilecekleri bir albüm ee, <gülüyor> bence öyle ee, size de geldiğiniz için programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim ee, kolay gelsin diyorum ben de. en kısa sürede tekrar buluşacağız öyle görünüyor Tamam. Ee, evet Hüsnü Arkan bugün konuğunuzdu Solo albümünü konuştuk kendisiyle Çok yakın bir zamanda e, Henüz bir ay kadar bile olmayan bir süreçte e, Müzik marketlerdeki yerini alan bir albüm bu e, Sizlerin de keyifle dinleyeceğinizi düşündüğüm bir albüm e, Bizden de artık bu kadar e, Sevgili Hüsnü Arkan'ı da uğurlarken Bizler de yavaş yavaş e, Az önce söylediğim gibi tası topladık gidiyoruz Önümüzdeki perşembe günü yine halde Yine Radyo Havan'da Beraber olmayı umut ederek aranızdan ayrılıyoruz ve e, hemen şöyle baktığımda albümden bir eserle yine programı bitirelim istiyorum. E, Hürriyet, direkt zaten aslında ilk bakar bakmaz benim e, dikkatimi çeken e, ve yine e, eski grup çalışmalarından birini anımsatan, mutlu olmak varken bir anda bana anımsatan e, bir eser. Hürriyet'le bugünkü programımızı noktalayalım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlanıp gezmesi vardı Dudağında sigarası nişe gidiyor hürriyet Günahsız insan yok bilirim Bir iyi bir kötü hallerimiz Yıkansak şu çeşmede Olmamız Bazen gülüyor, selam veriyor Bir gamzesi var beni Allah koruyor Esirin oldum hürriyet, insan benim bu Seninle doldum hürriyet, kader gibiyim kır Esirin oldum hürriyet, insan Gebeğim kır İtfaiye ol sendir Yok mu haddir gönül Bir kere sordun mu sor İtfaiye ol sendir Yok mu haddir gönül Bir kere sordun mu sor Mısın? Hürriye, evet. Vicdan Hürriye, evet. Var mısın söyle dürrüyet evet. yok mu var mısın söyle dürrüyet saf yok mu yok mu bir kere sordun mu sorduk Ay ol sundur yok murattır gönlüm bir kere sordun mu sor esir oldum hürriyet insan benim bu seninle doldum hürriyet kader geliyim kın esir oldum hürriyet insan benim bu seninle doldum Kader gebeğim kırın Hazbi Hal hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen.